Şimdi organ bağışın yaklaşık olarak şu anda İslam aleminde fıkıh meclisleri var. Gerçekten ciddi anlamda e, alemi evet. bir araya getiren fıkıh meclisleri var. E, Din İşleri Yüksek Kurulu da onlardan bir tanesi ve yine e, Dünya İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı bir fıkıh meclisi hı hı. E, Dünya Müslümanlar Birliği'ne bağlı bir fıkıh meclisi. Yine Avrupa'da fetva konseyi var. Mesela Hindistan'da F fıkıh, fıkıh meclisi var. Evet. Ve Din işleri Yükselik Kurulda dahil olmak üzere bütün bu fıkıh meclisleri organ naklinin belli şartlarla caiz olduğu kanaatinde. Dolayısıyla şunu söylersek yanlış söylemiş olmayız. Organ nakli yaklaşık olarak İslam alimlerinin, şu anki İslam alimlerinin yaklaşık olarak büyük çoğunluğuna göre caiz. Ama bazı şartları var. Eğer vefat etmiş birisinden alınacaksa gerçekten uzman bir heyetin onun vefat ettiğine dair bir rapor vermesi lazım. Yani vefat etmiş olması, hı hı. hayati fonksiyonlarının tamamen ortadan kaybolması lazım. Eğer yaşayan bir insandan organ alınıyorsa, e, tabii o insanın rızası şart. Böyle bir şeyin mutlaka gerekli olduğuna dair raporların olması lazım. Daha sonra organını verirken insan kendi hayatını zedeleyecek, kendi hayatını, Kendisinin vefatına yapacak. sebep olacak evet. veyahut da hayatın büyük bir aksamaya sebep olabileceği bir organın alınmaması lazım. Mesela iki tane böbreği olan bir insan eğer bir tane böbreği zaten sakatsa, hastaysa ve diğer böbreğini de vermeye kalksa bu defa bir zararı, bir problemi aynı derecede başka bir problemle gidermiş olur ki e, İslam'da böyle bir şey yok. Doğrudur, evet. zararı gidermek esastır <gülüyor> ama bir zarar başka bir zarar meydana getirilerek giderilmez. Ve yine... Organ naklinde kesinlikle paranın yeri olmaması lazım. Yani insan mükerremdir, kıymetlidir, şahsiyetlidir, onurludur. Allah değer vermiştir ona. İnsanın hiçbir cüz'ü tırnağından saçının teline kadar ticarete konu edilemez. Alışverişe konu edilemez. Para da alınmaması lazım. Eğer bütün bu şartlara riayet edilirsem o zaman organ nakli caiz olur, yapılabilir. Tabi şimdi bir insan başka bir insana bir organını verdiği zaman karşı taraf günah işleyebilir. Hayırlı ibadetler de yapabilir. E, onun günah işlemesi organ bağışlayan kimseye bir günah e, getirmez. Bir günah sebep olmaz. Yani kendisi onun günah işlemesine sebep olmuş değildir. Çünkü bizim inancımız şudur ve inni şeyin ille yüsbihu bihamdi. Kainattaki her şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder. Yani insan gayrimüslim bile olsa, inançsız bile olsa insanın bütün vücudunun azaları aslında Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyordur. Yani biz organımız bizde de kalsa gayrimüslim birisine dahi vermiş olsak yine bizim organımız orada Müslümanca işini yapacaktır. Evet. Dolayısıyla böyle bir kaygıya gerek yok. İnşallah onun işlediği günahtan kendisine bir şey gelmez. Sevaptan gelir mi peki hocam? İnşallah zaten fiilin kendisi, inşallah fiilin kendisi sevaptır. Çünkü insan bir fedakarlık yaparak veriyordur ve dinen caiz kabul ettikten sonra bunu hı hı. İnşallah yaptığı sevaptan mutlaka sevap gelir kendisine. İnşallah, yani. teşekkür ederiz.